Evet hocam, erkeklerin taşlı yüzük takması dinen acaba bir sorumluluk getirir mi bize? Evet, Peygamber aleyhisselam altın ile ipeği göstererek هَذَانِ harameni ala ذُكُورِ اِمْمَتِي buyurmuş. Ne demek? İpek ve altın, ümmetimin erkeklerine haramdır. Dolayısıyla mesela altın yüzük yahut ipekli elbise giymek Kadınlar için caiz ancak erkeklerimiz için caiz değil. Beyefendilerin gümüş olmak kaydıyla yüzük takmaları mübahtır. Yani mecbur musunuz? Mübah yani takmanız caizdir. Resulullah Aleyhisselam'ın yüzüğü var. Orada e, Muhammed Resulullah yazıyor ve onu da e, yazılı metinlerde mühür olarak kullanıyor. E, şimdi Müslümanlar olarak e, altın olmamak kaydıyla, e, gümüş olmak şartıyla yüzük takmakta bir sakınca yok. Bu mübahtır. Takmadığınız takdirde problem olmaz. Ancak e, mesela yüzük daha ziyade evlilik alameti olarak Örfümüzde yer alıyor. E, fakat bazı evliler e, yüzükte takmayabilirler. O bekar oldukları anlamına gelmez. Eğer evde bir problem yoksa, e, diyelim hanımefendi kocasının e, mutlaka yüzük takması gerektiği üzerinde ısrar ediyorsa taksın takmalı. Ne takacak? Gümüş yüzük kullanacak. Ha Böyle bir ısrar yoksa, mesela bendenizde olduğu gibi, Yüzük takmıyorum. Bunda bir sünnete aykırılık var mı? Hayır. Yani yüzük takmak mübahtır. Resulullah Aleyhisselam'ın mühür olarak kullandığı bir yüzüğü var. Ona binaen bir Müslüman yüzük takıyor. Efendim yüzüğünde mesela taşı varsa hı hı. üstünde buna bir sakınca olmaz. Fakat çok abartılı. Hele hele mesela altın yüzük erkekler için uygun değil, caiz dikkat değil, buna gerek. dikkat edecekler.